Saf Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, onu yüceltir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeyle karşılanır. Şüphesiz ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi sıra halinde savaşanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar gerçeklerden sapıp kayınca Allah da kalplerini kaydırmıştı. Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Hani Meryem oğlu İsa şöyle demişti, ey İsrail oğulları şüphesiz ki ben size önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı, Adı Ahmet olup benden sonra gelecek elçiyi de müjdeleyici olarak Allah'ın gönderdiği elçiyim. Ne zaman ki kendilerine apaçık deliller getirince bunlar apaçık bir büyüdür demişlerdi. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Onlar Allah'ın nurunu yani vahyini ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayıcıdır. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini bir rehber ve gerçek din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve elçisine inanıp güvenirsiniz. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Yani fedakarlık yaparsınız. Bilirseniz bu... Sizin için hayırlı olandır. O günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, durmaya değer cennetlerdeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu büyük kurtuluştur. Seveceğiniz başka bir ticaret daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir zafer. Müminleri bunlarla da müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yolunun yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a doğru giden yolda kim bana yardımcı olacak demişti. Havariler de biz Allah'ın yolunun yardımcılarıyız cevabını vermişlerdi. İsrail oğullarından bir grup inanmış, bir grup ise inkar etmişti. Sonunda biz inananları düşmanlarına karşı desteklemiştik. Böylece galip gelmişlerdi.